A-yghurwch Şimdi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Başladı Mubarek İmam Gazali Hazretleri Şafii mezhebindendi Şafii mezhebinden olduğu için itikadde hangi mezhep oluyor? Eş'ari e, usulü üzerediler Efendim Ee, İmam Maturidi. Tabi bunlar büyük insanlar. Ee, İmam Gezali'nin tabi ayrıyetten mezhep içinde de büyük yeri var. İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari denilen zat yani radıyallahu teala bütün mezhepleri bilir. Mutezile ile çok sıkı fıkı oldu. Hepsinin batıllıklarını bildi. Sonradan hak üzere e, efendim bu ayet ve hadislerden mezhebinin İtikattaki mezhebini tesis etti. Maturidi ile bazı ufak tefek noktalarda farklar çıkarsa da bu farklar ihtilaf sebebi olmazlar. İkisi de ehl sünnettir. Dört fıkıh mezhebi de bu iki itikad mezhebinin altındadır. Ebu'l-Husen-i Şahri Hazretleri yirmi sene yatsının abdesiyle namaz kılmış. Sabah namazı kılmış. Yatsının abdesiyle yirmi sene. İmam-ı Azam kırk sene rivâet edilir. Ebu'l-Haseneşşar'ı ondan bayağı 150 sene kadar sonradır. Çünkü o eski dönemlerdeki ibadet kuvveti tabii sonralarda olmaz. Azaldık, zamanla azalır hep. Çünkü kuvvet de azalıyor, insanların himmeti de azalıyor, Nurunu u uzaklaştıkça. Ama Ebu'l-Haseneşşşar'ı yirmi sene yatsının abdestiyle sabaha kılmış insandır. Allah tabii ki onlara bu imameti verir, değil mi? Sen burada kalkıyorsun, itika doçent oldum, profesör oldum diyorsun, E, sabah namazı üzerine, güneş doğuyor bu kadar sene Sabah namazını kılmıyorsun, kılıyorsan cemaatla kılmıyorsun Kimi de hiç kılmıyorsun Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun eş, Ebu'l-Hasen eş'ari kimmiş? Ya, bu adamlara Allah bu dinin ilimlerini ilham ettiyse, öğrettiyse وَتَّقُوا اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ Haramlardan sakının, Allah'tan sakının ki Allah size öğretsin diyor مَنْ amile <gülüyor> بِمَا عَلِمَ وَا رَسَ اللّٰهُ عِلْمَ مَا عَلَمْ يَعْلِمُ Bildiğiyle amel ederse Bir kul Allah bilmediklerine onu varis eder. Babadan kalmış gibi ilham eder diyor. Ama amelle oluyor, takva ile oluyor, haramlardan sakınmakla oluyor imam azam. Yani sanki diyebilirsiniz ki günah iş adam. Zaten peygamberlerin dışında masum yok derken günah işleyebilir anlamında söylüyoruz. Yoksa günah işlememiş veliler yok mu? Var. Peygamberden farkı ne? Peygambere günah işlemesi düşünülemez. Evliyanın günah işlemesi düşünülür. Ama illa da evliyada da illa, illa bir günah iki günah olması lazım diye bir şart var mı? Yok. Hiç günah işlemeyen de var. Hiç günah işlemeyen de var. Sen şimdi bu adamlar nasıl bir insanlar? Haramdan nasıl sakınıyorlar? Tabi Allah bunlara bu nasip ediyor. Allah Teala imtihan ediyor. İmtihanı kazananları imamete na nasip ediyor. Manevi vazifeler veriyor. Zahiri vazifeler değişebilir. Ama batıni vazifeler Ehl-i Sûret itikarında imamet. Kolay bir şey midir? Önüne gelene verilir mi? Sen Ebu'l-Hasen Eş'ari'yi diyorsun. Nasıl bir insan? Hayat hakkında malumat da az. Diğer Allah hakkında çok var tabii. İmam Maturidi, İmam, e, Ebu Mansur Maturidi Hazretleri İmam-ül Hüda, Hidayet İmamı. Aynı dönem. İkisini de Allah aynı dönemde çıkarıyor. Hangi döneme çıkarıyor? Üçüncü asrın sonu, dördüncü asrın başı. Bu da neye tekabül ediyor? خَيْرُ Kurun قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ اَلُونَ ثُمَّ Dünya kuruldu, kurulalı. Asırların en hayırlısı benim yaşadığım asır. Yani o yüz seneye tekabül ediyor. Asr-ı saadet. Zaten 100 sene içinde de sahabeden kimse kalmadı. Ondan sonra en hayırlısı onları takip edenler. Sahabe görenlerin asrı. ثُمَّ الَّذ۪ينَ اَلُونَ ثُمَّ الَّذ۪ينَ اَلُونَ Sonra onları vel yedenler, takip edenler. O da تَبَع Görenler, hadis şerifte de ne burası? Tûbâli men rââni vel men râââ men vel men râââ men rââni Beni görene müjdeler olsun, sahabe Göreni görene müjdeler olsun, tâbi'în Göreni görene, görene müjdeler olsun, etba'i tâbi'în Şimdi Zaten en hayırlı üç asırın bitimine yakın kimi çıkarıyor? Ebu'l-Haseneş'ari'yi çıkarıyor İmam Ebu Mansur'un vâ çıkarıyor Çünkü neden? Artık ümmet yorulmuş Fitneler başlamış cihalet başlamış. Bu noktada millete Allah muhafaza, Allah'a cisim diyenler çıkmış, kader yok diyenler çıkmış, Mutezile çıkmış, Şia çıkmış, fırkalar çıkmış. Hariciler zaten en evvel çıkanlardan, Hz. Ali'yi şehit edenlerden onlar. Hariciler çıkmış ve bunlar efendim 72 fırka artık bu meydanda yerini almış. Batıl 72 fırka Ehl-i Sünneti bozmak için türemiş. Yani o kendi içlerinde de türevleri var. O bir şia da 20'dik, 24 tane var. Kendi fırkaları, İsmailiyye, bilmem ne, Batniyye, şu su bu so. Şimdi son dönemde de ayrı isimler de çıkıyor. Kadriyani'si, bilmem ne, Hindistan'da, Pakistan'da o da ayrı bir şey. O çıkar, kendi arasındaki çıkan. Ana te temel noktada 72. Hadis-i Şerif'te buyurulan 72 hepsi çıkmış. Son zaten 3 asırdan evvel. O noktada İmam Maturidi çıkıyor. Onun için ona Hidayet İmamı deniyor ve İmam Ebu Mansur-u Maturiddi döneminde e, ulema, bütün ulema onun ilimleri, onun idrakleri, onun ayet-i hadisteki anlayışları İmam-ı Azam'ın mezhebi üzere, Ebu Hanife, İmam Ebu sübman Muhammed'in eserleriyle onlarından, okuyanlardan okumak suretiyle öyle bir işi e, düzene sokmuş ki çünkü ondan evvel herkes âlim, şudur budur e, ama cehalet diz boyu başlayınca Ne yapması lazım? Tertip etmesi lazım, düzene sokması lazım, kitap yazması lazım, tasnif etmesi lazım. Millete bir şey bırakacak. Şu herkes artık eskisi gibi ilim sahibi olamayacağı anlaşılıyor. O noktada çıkmış. Hidayet İmamı o da Mavara-ı Nehri'de. Özbekistan, e, Türkmenistan, Türkistan o bölgelerde. Matürit Semerkand'e yakın. Şu anda Semerkand Özbekistan'ın içinde. Matürit'te oraya yakın bir kasabanla adık. Kabrişerif'ini birkaç kere ziyaret ettik. Efendi Hazretleriyle de etmek nasip oldu. İmam Ebu Mansur-u Hazretleri O zamanki ulema diyelermiş ki eğer bir daha Mehdi gelmeyecek olsaydı yani kıyamete yakın ayrı dava Mehdi kim deselerdi bütün dünya ulema derlemiş Mehdi bu zat olur o zaman Çünkü o kadar hidayetteymiş yani Hidayetin imamı ya lakabı neymiş? İmam-ül Hüda Hidayetin imamı anladım Yani doğru yolun rehberi Şimdi biz bu zatların Ayet ve hadislerden anladıklarına göre Allah'ımızı, Rabb'imizi tanıyacağız. Kendi kafamıza göre elimize bir meal alıp da Allah'ın ismini, sıfatını, Allah'a yaraşanı, yaraşmayanı tespit edemeyiz. etme kalkanların durumu ortada. Dinden de çıktı gittiler. Namazda inkar ediyorlar, hadis her şeyi inkar ediyorlar. Çünkü bir yerde durmaz. Bir defa kaymağa başladı, bir yerde durmaz. Durdurucu gücün yok çünkü. Onun bu itikadı muhafaza edeceğiz. İmam Gazali'de bu zatların medresesini tanzim etmiş, tertip etmiş. Tabir çok tabi binlerce, on binlerce eser yazılmıştır. Ama madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok buna tebessüm etmiş mana aleminde bundan okuyalım. Sonra da akideyi tâviyeyi okuruz. İnşâallâhu rehm. Elhamdülillah, bütün hamdler Allah'a mahsustur diye başladı. Bütün hamdler Allah'a mahsustur, tamam. Şimdi yalnız, tabi burada çok takdirler var, yani Cins için, istihrak için, ahd-i zihni, ahd elif lamda manalar çok çıkabilir. Ama Efendim bütün hamdlerden. Ama Ebu'l-Abbas Murşah Hazretleri ne demiş? Demiş ki, Ben bir mana Allah bana ilham etti. Elhamdü de ki, efendim hamd özel bir hamddir. O özel hamd de Allah'ın kendi zatına kendi yaptığı hamddir. Çünkü Allah'ı Allah'tan başka kimse hakkıyla tanıyamaz. Onun için de hakkıyla hamd demez O zaman biz elhamdülillah derken ne demiş oluyoruz? Ya Rabbi biz hamdinden aciziz. Senin yaptığın hamd yine sana mahsustur. Güzel mi? Evet. Zaten bir hadis-i şerif bu manayı teyit ediyor. Aklıma geldi. Burada yazmıyor. <gülüyor> <gülüyor> La uhsıythena'en aleyken tekemasne'yte alâ nefsik. Vitirden sonra okunan duada. Ya Rabbi de secdelerde yapılan berat-gecis. Her secdede sünnettir. Teheccüdde vs. her secdede sünnet. Eûdü bi rıdâke min sekatike Eûdü bi muvâfatike min hukûbetike Eûdü bi kevünke Sığınmaları yaptıktan sonra ne diyor? Sana övgüleri sayıp bitiremem. Hamdü senaları sayıp bitiremem. en Sen kendini övdüğün gibisin. Ben hepsini bilemem. Sen kendini övdüğün gibisin. Yani ne demek? Senin kendini övmen sana yakışır, o sana ulaştır demek. Onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellemin hamdlerinde geçiyor? Elhamdülillâh bimhamidî küllya mâ'alim tümnâ mâ'lem â'lem. Bütün hamdleriyle Allah'a hamd ederim, şan-ı şerefine yakışan senalarla, öfkülerle zatına hamd ederim ama bildiklerimle de, bilmediklerimle de. Yani ne demek istiyor? Ben, Efdal-ul-Enbiya <gülüyor> vel-murselîn olarak benim de Allah'a nasıl yapılacağını bilmediğim hamdler vardır diyor. Onun için kurban olduğum sana diyor, ''Bildiğim ve bilmediğim ne kadar hamd varsa hepsiyle sana hamd ederim.'' diyor. Ee, şeyde de yine bu geçiyor. Yani... E, ''İnni abduke ibnu abduke ibnu emedike fi kablatıke nâ asaydi Allah'ım'' <Sessizlik> ''Allâhü men yeseligü bi kulli isminü veleke semmeytebi nefsek'' ''Sana zatına isim taktığın her isimle dua ediyorum.'' ''Even zeltev kitabik'' ya da kitabında indirdiklerin اَوْ عَلَّمْتُ اَحَدَنْ مِقَلْقِيكَ Ya da bana bildirmemişsin, Musa Aleyhisselam'a bildirmişsin, Hızır Aleyhisselam'a bildirmişsin, kime bildirdiysen onlarla da senden istiyorum. اَوْ اَوْ اَسْتَ اَثَرْتَ بِي فِي عِلْمِ Ya da gayb ilminde sadece sen biliyorsun, kimseye bildirmemişsin. Demek ki Allah-u Teala'nın öyle isimleri var, hiçbir peygamber de bilmiyor. Öyle hamdleri var, hiçbir peygamber de bilmiyor. Onun için Allah'a ancak zatı tanıyor, Hakkı ile zatını, zatı biliyor. Zatına, zatı e, efendim hamd ediyor. Öyle mi? O zaman elhamdülillah da bu Ebu'l-Habbas Mürsi, ebul Hasan Şahazeli'nin halifesi, Evliya'nın reisi, sonra lukat alimlerinden İbn-i Nehas diye biri var ki, yani elif lambarı falan işte onların kitaplarını yazmış. Ona da diyor ki, ben böyle bir mana düşünüyorum ama başkası da olmaz ha diyor. O şekilde de söylüyor, kabul ediyor. Söylüyor. O da diyor ki, Yani öyle bir şey dedin ki şimdi reddedemiyorum, diyor. Reddedemiyorum çünkü mana uygun, diyor yani. Kitaplarda, Nahiv'de, Sarf'da zaten Sarf onun işi değil. Nahiv'de bulunmasa da, Evliyaullah bir mana ona ilham oluyor. Şimdi hamd neden dolayı yapılıyor? Hamd iki şeyden dolayı yapılıyor, yani iki türlü yapılıyor. Tabi bütün nimetlere yapılıyor ayrı dava, müteallakatını konuşmuyorum. Bir var ki, Allah-u Teala'nın bize inam ettiklerinden dolayı hamd ediyoruz, öyle mi? Mesela her sohbetin başında ne okuyoruz? Elhamdülillâhillezi hedâne âlihâzâ. Bizi bu imana, itikada hidayet eden Allah'a hamd olsun. Burada ne giriyor devreye? Bizi buna hidayet etti. Bizi hidayet etmesi nimet mi? En büyük nimet mi? Ondan dolayı Allah Teâlâ hamd'i hak etti mi? Etti. Kurban olduğum her taraftan etti de. Burada özel bir hamd yapıyoruz. Mesela yemek yiyoruz. Yemekten sonraki yemek duası ne diyoruz? Elhamdülillâhillezi. Eta' ameni Beni yedirdi, içirdi, doyurdu, suya kandırdı, üst baş giydirdi, ev bark sahib etti felan felan İşte bu nimetlerinden dolayı hamdolun Bir de Allah'a hamdolunanın ikinci kısmı var o da nedir? Kendi zatındaki faziletler Mesela Kur'an-Kem'de ne diyor? Dersin başında o ayetle başladım Elhamdülillâli ve kul habibim şöyle diyor Bana hamd et diyor. Nasıl hamd et? Elhamdülillahillezilemmi ettehiz vel eden. O Allah'a olsun ki bütün hamdler çocuk edinmedi. Çocuk edinmemesinin bizle ilgisi var mı? Yok. Yani çocuk edinmemesi kendine has bir özelliği. Bize yemek vermesi gibi bir durum mu? Değil. Veleme <gülüyor> kullehu şerîkûn <gülüyor> fil mülkte ortağı yok. Kendine has sıfatı. Veleme kullehu elîmü nezzül. Efendim, alçak bir duruma düşüp haşa, kendisini kurtaracak bir sahibe ihtiyacı yok, buyuruyor. Bu da bize tealluk etmeyip kendi zatında bulunan faziletlerle ilgilidir. Bu iki türlü bu şekilde hamd ediliyor. Allah Teala kullarının kendisine hakkıyla hamd etmekten aciz olduğunu bildiği için nasıl hamd edeceklerini yine öğretmek üzere bize ne buyurdu? Elhamdülillah deyin. Hem deyin diye emir buyurdu. Habibine de demiyor mu? Ve kulilhamdülillah. Bak söyle. He ben nasıl zikredeceğimi öğretiyor. Hem de kendi zatına nasıl hamd ettiğini bildiriyor. Siz de benim zatıma yaptığın hamdla bana hamd edin buyuruyor. Elhamdülillah diye başladı. Lillah Allah'ımızın özel ismi, hususi ismi, isimlerin şahı, padişahı, bin bir ismin padişahı, lafzı celale lafı celaleni demek Allah celle celal. Evet. Şimdi Araplar evvelce cahiliyet döneminde ibadete layık olan olmayan efendim ama birileri bir şeye tapıyorlarsa ona ne derlerdi? İlah derlerdi. İlah derlerdi. Mesela Lat'a ilah derler. Haşa uzra'ya ilah derler. Menata'yla ama şöyle bir şey var. Ona bakınca da maymuna tapıyorsa maymun onun ilahı olmuş oluyor. Çünkü ilah lafzında ibadet olunuyor mu? Fil vakı ortada. Buna tapan var mı yok mu? Bir tapanı varsa buna ne deniyordu o zaman? İlah deniyordu. Ama o tapılmayı hak ediyor muydu? Etmiyor muydu konusu göz muhafaza edilmiyordu. Madem inek de tapan var, ilah inek olmuş. İlah o zaman. He? Efendim, Musa Aleyhisselam buzağı'yı ne yaptı, attı? O ayet-i at Taha Suresi'nde öyle buyuruyor, Samiri'ye hitap ederek. وَنْظُرْ اِلٰهِ كَلَّذ۪ي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَةً Allah'tan aklıma geldi ha. Şey diyor, buzağı için, ey Samiri diyor, Ben tur'a çıktığımdan beri arkamdan tapınmaya devam ettiğin ilahına bak. Bak orada ilah tabiri kullanıyor Musa aleyhisselam. E şimdi bir şey konuştuğun zaman mutlaka Kur'an'dan, hadisten delil getireceksin. Delil getiremezsen sap gibi ortada kalırsın. Bu şöyle rastgele konuşulmaz, burası itikat meselesi, menkıbe anlatmıyoruz. Tapıp durduğun ilahına bak diyor. İşte ne oldu? Madem ona tapıyordu, milleti de taptırdı Samiri, buzağı yaptı ya heykel. O buzae'ya ne diyor? Senin ilahın diyor. Ha, burada senin Allah'ın denir maşa, denmez. Ama ilahta mabudun bir haktır, bir gayri haktır, değil. Ama sen buna taptınsa bunu ilah yaptın. ha ilahına bak diyor. Şimdi ne yapacağım diyor? يَنُوْ حَرِّقَنْ نَوْ فِمَّ لَنَسِبَنْ نَوْ فِي الْيَوْمَ Şimdi onu yakacağım diyor. Sonra da küllerini denize savuracağım diyor. Ondan sonra اِنَّمَا اِلٰهَكُمُ اللّٰهُ لَذ۪ي لَا اِلٰهِ الل ilma. Peki Allah'a da ilah denir mi? He? Denir. Ama Allah nedir Celle Celle'ye. Ma'budun bir haktır. İbadet olunmayı hak eden tek ilahtır. Ama işte Allah'la ilahın farkını anladın mı şimdi? İlah buzağına tapınca o da onun ilahı olmuş oldu. Bir gayri hakta olsa. İbadeti hak etmese de. Ama diyor, sizin gerçek ilahınız kimdir biliyor musunuz diyor. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan. Hakikatta ilahlar çok gözüküyor ama hiçbiri ibadeti hak etmiyor. Onun için hakikatte kendinden gayri ibadeti hak eden, hiçbir mabut bulunmayan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır diyor. Taha suresi olacak. Bu ayet kelimeden de anlaşılıyor. İlahla, laf sayı celalin fark. Yani o bakımdan İslam e, bu e, tabirlerde zaten Allah lafzını onlar da ne kullanırlardı? Sadece ibadeti hak eden Allah olarak kullanırdı. Müşrikler de Allah diyorlar mıydı? He? Allah biliyorlar mıydı? Belense ellemen khalaqas semavat vel sen onlara sorsan ki gökleri yerleri kim yarattı? Leykulun Allah. Celle celaluhu. Allah de derler. Şimdi bunlar niye müşrik oluyorlardı? Bu putlara da şefaatçi yaptı, kendisine biz bunları da tapıyoruz. Tapınca bunlar bizi ondan kurtaracak diye düşündükleri için müşrik oluyorlardı ortak koştuklarında. Yoksa Allah'ı biliyorlar. Ama şimdi gökleri yerleri kim yarattı deyince, o da kendi eliyle yonttuğu, taptığı putu gösterirse ona da ne derler? Manyak derler. Ebu Cehil de manyak biri değildi. Ebu'l-Hakem'di. Hikmet'in babasıydı herif. Yani bu göğü yeri yarattı diyebilir mi? Çünkü ağacını 40 sene evvel babası kesmiş ormandan. Nasıl olacaktı? O zaman onlar da Allah'ı biliyorlardı. Ama şirk başka cihetten geldi. Allah'ın bunlar şefaate izin verdim demediğine, sen bu Allah'a beni şefaat edecek araya sokuyorum dersen müşrik olursun. Ama peygamberlerin hürmetine istiyorum velilerin hürmetine istiyorum dersen hakiki muvahit olursun. Neden? Çünkü Allahu Teala hep de kuylel vesileyle bana vesile arayın diye emir verdi kendisi. Bu vesilenin de enbiya ulema olduğunu bildirdi. Hadis-i şerifte de delilde şefaatçi üç zümre olacak. Yeşr'u'l kıyamet 30. El enbiya, ümü'l ulemâs ümü'şühadâ. Baştan nebi'ler, sonra alimler, sonra şehitler. Alimleri şehitlerden önce zikretti. Çünkü Şehit şehit olmanın faziletini alimden öğrendi. İlim gitse din gider. O bakımdan üç sümre şefaat edecek buyurdu. Ben şimdi bunu aracı yaparsam, hürmetine istersem, şefaat istersem, şirkle ne alakası var? Allah Resulü bunu ben şefaatçi yaptım buyuruyor. Resulullah haber veriyor. Bunları Allah şefaatçi yaptı. Ha şefaatçi yapabilir mi Allah? Nasıl yapamaz ya? mamin مِنْ شَفِيِنِ لَنْ بَعْدِ اِذْنِهِ Onun izni olmadan şefaatçi yoktur ama izni varsa... Manzil الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذني له var diyor. Ha. Bu farkını anladın mı şimdi? Öbürü Allah bir delil indirmeden manzilullahü beamin sultan. Putlar hakkında geçen bütün ayetlerde bu tabir geçer. İne ila asma um cemtu mu'an entum abakum manzilullahü beamin sultan. Bunlara lat dediniz, menat dediniz, uzat dediniz. Bunlar isimdir, müsemması bile yok. Sorsan konuşamıyor, cevap da veremiyor. E bunlar ancak isimlerdir, klişelerdir. Ama Allah bunlar hakkında bir delil indirmiş değildir. Allah deseydi ki git şu taşa doğru, doğru. E bize şimdi Kabe'ye doğru dönün dedi. Dönüyor muyuz? Dönüyor eh. Ama niye? Delil var. Allah Teala bu tarafa dönecek Döndük mü o tarafa? Peki Kabe'de olduğumuz zaman nasıl oluyor? Dört taraftan da dönebiliyor muyuz? Buradan mecbur bu istikamet. Şu kadar bir şey yapsan kaç kuy kilometre, üç kilometrede şu kadar bir fark bir parmak, iki parmak ne yapar? Oo, Yemen'e gider. Öyle mi? ha Sana diyor, tam bu ciyete dönücesi. Kabe'de olduğun zaman ne diyor? O duvarın e, dört tarafı da ne? Kıble. Bu taraf böyle duruyor, e, karşı taraf da onun yüzüne duruyor. Mevla diyor ki, buraya döneceksin. Bunun her tarafını kı kıble yapmışım. Ne diyeceksin? Allah da bir peygamberi şefaatçi yapabilir mi? Taşı, toprağa kıble yapabilir mi? Yaptı zaten. O zaman ne konuşuyorsun? Bunun şirkle ne alakası var? Şirk hangisi? Şirk ayet yok, hadis yok. Ma'en zelallahu bihamin sultan. Allah hakkında delil indirmemiş. Mevzuya baksana. Delil varsa onu aracı yaparsın. Ama Allah kendinden gayrına taptırmış mı? Haşa ve Tapın buyurmuş mu? Haşa ve kella. Adem. Meleklere Adem'e secde yapın buyurmuş mu? Buyurmuş. Ama o tapın manasında mı? Değil. Adem'e dön, bana ibadet yaparken Adem'i kendine kıble yap. Nasıl Kabe'ye dönen Kabe'ye tapmıyorsa, Allah'a ibadet ediyorsa Adem de efendim ne olmuş? Meleklerin aleyhissalatü vesselam babamız kıblesi olmuş. Allah Teala kendinden gayrına taptırmamıştır. İbadete müstehak olan ancak Allah var. La ilahe illallah Celle Celaluhu. Ama şuna dön buyurduğu yer var mı? Adam var mı? Koca meleklere şu insana doğru dön diyor. Bana ibadet yaparken kıblem bu insan diyor. İnsan. Adem Aşkım insan. Ya sen niye anlamıyorsun? Kabe taştan topraktan kıble oluyor da insan niye olmuyor? Ama Allah emredince oluyor. Öyle mi? Şimdi sen başka bir insana yapabilir misin bunu? Hakkında ayet hadisi olmayan bir şeyde hüküm ürtebilir misin? Hayır. Kıyas yapabilir misin? Kıyas da yapamazsın. Adama doğru namaz kılmak bile mekruh öyle mi? Önünde adam oturuyorsa ne yapmayacaksın? Ona doğru kılmayacaksın, çekileceksin. Ya o çekilecek? Ya sen çekileceksin sağa sola. Ben böyle namaza durdum, geldi önüme oturdu. O kendi bilir, yandı gülüm keten elba. Başına bela gelecek. Adamın namaz kılanın önüne oturulur mu yüzüne? مَا ve وَجُنْ سُلِّيهَ سُلِّيهِ لَيْه Bir yüze karşı namaz kılınıyorsa o yüz ebedi iflah etmez buyuruyor. Sana diyor ki durma orada. Madem Aleyhisselam olsa meleklere diyor ki ona dönün, sen dur orada. Ne buyuruluyorsa o? Allah delil indirdiyse o delille hareket edersin. Delilsiz hiçbir şeyde dava demezsin. Kur'an sünnet vahye dayalıdır. Dinimiz akılla bulunacak bir din değildir. Akılla anlaşılabilir bir dindir. Dinimizin tespitleri vahiy ile yapılmaktadır. Vahiy Kur'an ve sünnetle yapılmaktadır. Sünnet de Kur'an gibi vahiydir. Bunu bilmeyen, inanmayan Müslüman olamaz. Bugün sünnet delil değildir diyen ilahiyatçılar, Müslüman olamaz. Niye olamaz? Sünneti devreden çıkarttığında bütün din elden gitmiştir. Hiç din diye bir şey kalmaz. Çünkü hiç hükmü Kur'an'da açıkça bulamaz. Yani namazı bile kılamaz. Namazı kılamaz yani. Kur'an'a bakarak namazı kılamaz. Bir namaz çıkartamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kısa temas eder. Ekimus salat der, geçer. Ondan sonra efendim, bütün hamdü senalar ancak Allahu Teala'ya aittir. Allah lafzı öyle bir ismi şeriftir ki, mesela Rahman diye isimlenen olmuş cahiliyette. Müselimetül Kezzaba Rahman derlerdi mesela şerefsize. Kitapsız geberdi gitti de. Yani Esma-i Üstad'daki diğer isimlerle de müsemma olan olmuş. Allah ismi çok özel isim olduğu için Celle Celaluhu, Rabbim kimseye o ismi takmayı da nasip. Ne takan var ne taktın. Şu anda yedi buçuk milyar var bunların da 6 milyarı falan sapıktır. Yani Eli Müslüman iki milyarın bile bir çoğu itikadı bozuktur. Ama bir tane manyak çıkıp da bir Allah ismi kendine takan görmedim. İntihar eden var, atlayan var, zıplayan var, kendini yakan var. E bir manyağın biri de çıkıp bu ismi takamıyor. Yani ne hikmettir acaba? Şimdi ben bunu dedim diye biri takabilir, kendini yakabilir yani hiç. <gülüyor> Beni de ala kader etmiyor. Efendim, ama Rabbim bunu nasip etmemiş. Yani cahiliyet toplumuna da Nasip etmemişim. Esma-i İlahiyye'de Yine Bütün isimler tekalluka müsaiddir Ancak lafz-i celâl tekalluka müsaid değildir. Ya neye müsaiddir? Tealluka müsaiddir. Tekalluk ne? Tealluk ne? Tekalluk, ahlaklanma. Tekalluku bi' ahlakıyla, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Tealluk, alaka kurmalı. Mesela Esma-i Hüsna'da 99 isim, tabi bu 99'un 200'ü de var, 1000'i de var yani tabi Kur'an ve hadiste geçenler o kadar belki 1000'e ulaşmayabilir ama e, yani elimizdeki kaynaklarda ulaşmayabilir ama 99'la da sınırlı değil fazlası kesim var hadis-i şeriflerde Kur'an'da da var Esma 99'da olmayıp da Kur'an'da olan hiçbir şerifler de var, değil mi? Ondan sonra bu isimlerin her birinde mesela Kahhar Kahredici, ezici güç Adamın birinde bir kahır sıfatı olabilir Cebbar Bir cebir sıfatı bir insanda Olabilir Tabi sen orada cebbarı Allah Teala zulmetmediğine göre Sen de cebbar olman için ne yapman lazım? O zaman Nefsi Allah'ın ibadetine Cebretmen lazım O manada bir vasıf çıkarabilirim Kahhar Din düşmanlarına karşı ezici güç kullanan bir kahır sıfatıyla tehalluk edebilirsin mesela. Rahmandaki tehallukun merhameti olabilir bir insanın merhamet Haşa Mevla kıyas edilmese de ama bir insanda acıma sıfatı olabilir. Çünkü kökü rahmetten geliyor. Bütün sıfatlarda tehalluk olabiliyor. Anladınız mı? Diğerlerine de bakarsanız buna göre gidersiniz. Te müntekim intikam alama, e Affu affeden var, rauf esirgiyen var. Anladın mı? Bunlarda bir şekil bulabilirsiniz. Yani bu sıfattan nasibim ne olabilir? Ben buradan ne alabilirim falan? Ama lafz celal'den kimse bir nasip. Çünkü lafz celal, Allah Celle Celal. Bunun manası tabii. Müştak mıdır, gayrı müştak mıdır? Yani bir kelimeden türemiş midir? Tek kelime midir? Bunda çok e, manalar var. Ama öyle de olsa, öyle de olsa ikisinde de kimseye müsait bir durum yok. Çünkü mahbudun bir hak. Yani manası ne? Allah'ın manası ne? Tek kelime manası ne? Ya tercüme yapılır mı Allah kelimesi? Ama tek kelimeyle diyecek olsam yine iki kelimeden aşağı kurtarmayacak ama Ma'budun bihak ibadet olunmayı hak eden tek zat Allah. Başka da yok. Bu isimle başka hiç kimse de yok. Burada kimsenin ala alaka kurabiliriz laf sayiciler. Ne demek alaka kurmak? Alaka ilişki demek, ilişki ne demek? Mahabbet ilişkisi, tazım ilişkisi, severiz, tazim ederiz, yüceltiriz, zikrederiz, değil mi? Bu şekil ilgimiz, alakamız olur. Ama asla oradan bize bir nasip yok. Çünkü ibadet olunmaya dair kimsede bir istihkak yok. Ama merhametten, cebir sıfatından, kavur sıfatından, celal sıfatı. Adama demiyor musun ki ne celalli adam. Oldu sana zülcelal öbürü çok misafir ağırladı. Ne oldu sana? ikram sahibi. Ama bu Allah'ın Zülcelal ve İkram olmasına benzer mi? Haşa ve kella. Haşa ve kella. Ama bir adama celalli dersin, bir adama ikramlı dersin, ikramcı dersin. Anlatabiliyor muyum? Ama hiçbir kimsenin Allah lafza celaliyle muhabbet, tazim ve zikir alakasının dışında kendinde ondan bir pay bulacağı bir durum yok. Çünkü ibadet olunma sıfatı İsm-i Şerif'i, senin ne alakan var ibadet olunmakla? Bu, bu da bir farkı var. Bir de tabi acayip bir i̇sm Şeriftir. Yani kaç tane İsm-i Şerif çıkıyor içinden? Hepsi de Mevla gülüyor. Allah! E sen şimdi Er-Rahman, eliflama atsan mesela insana da isim verilebiliyor mu? Yani Er-Rahman, Allah'tan başkasına verilemiyor ama Rahman olarak verilebiliyor. Kartal'da Rahmanlar var mesela. Ben 35 sene evvel vaaza gidiyordum orada. Bilmiyorum mahallenin adı yine aynı mı? Birazdır bilmiyorum. Çok da uygun değil ama isim. Ya Rahmanlar var. Ama Rahmanlar. Ama Er-Rahmanlar yok yani. Er-Rahman bir tane anladım Ama şimdi Elif'le mı kaldırdığın zaman El-Cebbar Allah'ın isminde. Ama öbürü Cebbar amca var. Ama ona da Abdülcebbar amca desen daha iyi olur. Daha iyi olur. Öyle mi? E bunlar bu şekilde mülahansat edilebilir. Ama Allah şimdi, Elif'le mi kaldırıyorsun? Bir şey kaldırıyorsun, bakıyorsun birine de isim verilmiş. Ama lafz Celal'deki durum, Allah Celle Celal. Efendim, Elif'i kaldırıyorsun, Lillah. Lillahi mahfisse mahvati ve O da Allah'a mahsus. Birinci laf'ı kaldırıyorsun, lehu mahfisse mahvati ve mahfilah. İkinciyle mi kaldırıyorsun? Huu! Bu, hu öz zat. Evet. Yani dört tane ismi şerif var. Neyi kaldırırsan kaldır, Mevla'nın özel ismi oluyor. Öbür isimlerde yine bu durum yok. Onun için ismi azamı, hayatımız ismi azamı öğrenme peşinde geçti. Çocukluğumuzdan beri Allah'ın en büyük ismi var, şifrelidir, gizlidir vs. vs. Ebu Yezid el-Bestami Kudsesir Hazretleri'ne sordular i̇sm Azam nedir? Gelmiş adam kilometrelerce yoldan o zamanlar nerede? Aylarca gidiyorlardı. Geliyorlardı. Evliyanın reisi Sultanul Arif'in Beyazıt Pestami'yi duymuş adam. Geldi Efendi Hazretleri. Oh, dedi ki ben çok uzaktan geldim. Çok yoruldum ettim. Sırf sana geldim. Allah'ın İsm-i Azam'ını. Bana öğretir misin dedi. Öğretirim dedi. Allah Allah. Hiç de dedi ısrar etme şey etmedi ya. Halbuki gizli sır ya. Dedi ki hangisidir? Allah dedi Celle E onu ben evde de biliyordum dedi ya. <gülüyor> dedi evladım en büyük isim Allah ismi şerifidir. Ancak sen Allah'ı derken kalbinde onun yüceliğini ve büyüklüğünü şuurunu hissedebilir de Allah'a bir kere dersen olmayacak iş yok der. Allah'ım. Adam bütün Kur'an'ı okuyoruz, bütün ismi azamı okuyoruz bir iş olmuyor. Neden? Gaflet var, huzur yok. Ama adam, Evliyaullah diyor, Allah dese bir de baktın gök yere inmiş. Evliyaullah'ın bazı kere velilerini çok da uzun zikrettiklerinde görmüyorsun dua derken. Zikirleri hep kalpten oluyor da, dua istiyorsun, şunu istiyorsun, bunu istiyorsun. Kuruduk, şey ettik, barajlar çöküyor, bilmem yok. Göğe bakınca yağıyor. <gülüyor> Biz yağmur duası da yıkılsak, damla yok. Çünkü buyurdu, sen Rabbin azametini e, şuur ile okursan, kulluğun zilletini, acziyetini, alçaklığını, Allah'ımızın karşıdaki mezelletini efendim, tadabilirsen, işte o zaman allah hiçbir Şerif'i i̇sm Azam olarak sana yeter ki, ne dua edersen kabul eder, ne istersen ihsan eder. Celle şanuhu ve celle celal. Ama insanlar kendi nefsani hazlarını ve isteklerini, Düşünerek, mülaza ederek. i̇sm Azam'ı okuyorsun. i̇sm Azam'ı da okurken sen ne diye okuyorsun? Şu işim olsun. E sen isteğin ne? İsteyin de basit şeyler. Bu sefer sen yine Allah'tan ne istersen isteyebilirsin. Ama Mevlamız'ın zatına layık bir şuurla onu zikredebilirsen, o sana ne istersen verecek. Ama yine de kurban olduğum duaları kabul etmek için ön şart olarak bana beni hakkıyla zikrederek, beni hakkıyla tanıyarak diye bir şart koysaydı kimse dua edebilir miydi? Kimsenin bir duası isteği yerine gelir miydi? Ama elhamdülillah yani... Bir dualarımızın kabul eserlerini bazen görüyoruz elhamdülillah. Bu da bizim çok şuurlu olduğumuza delalet etmiyor. Rabbimizin çok merhametli olduğuna delalet ediyor. Yoksa biz hak ettiğimizden değil. Rabbim zaten... اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Dua edin kabul edeyim buyur. <gülüyor> Ama tabi burada hiç de şart yok. Değil, duanın adabı hakkında müstakil kitap hazırladım inşallah. Onu da size edeceğim biraz zaman alır. Duanın adabı tabi var çünkü ne buyuruyor? davet دَعَوَةَتَّ دَعُونَ اِذَا دَعَانَ Duaden bana yalvardı mı kabul ederim فَلْيَسْتَجِيبُوا <gülüyor> لِى O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Şimdi adam geliyor, şu sıkıntım var, bu sıkıntım var, bana bir şey öğretmişim. Öğretiyorum, şunu oku, bunu oku diyorum. Bak, bunu okuduğun anda Allah'ın gök yere iner. İsm-i Azamdır, şudur. Rivadler var, dolu bir şeyler size şey yazıyorum. Öğretiyorum adama. Sonra soruyorum, namaz kılıyor musun? ha namaz ara sıra derse, ona diyorum ki, hiç bekleme. Neden? Çünkü Mevla buyuruyor, ben duadenin duasını kabul ederim ama, onlar da benim davetime icabet etsinler. En büyük davet ezandır. Sen ezanı duyup namaza gelmediğinde Allah'a icabet etmedin. Allah da sana icabet etmez. فَلْيَسْتَجِبُول۪ي وَلْيُؤْمِنُوب۪ي لَعَلُّهُمْ يَرْشُلُونَ isteklerine ulaşmak istiyorlarsa davetime icabet etsinler, bana gerçekten iman etsinler. Ki benden başkası veremez, benden gayrı duaları kabul edemez. Celle Celaluhu. Bütün hamdler Allah'a mahsustur buyuruyor. Tabi tabi. Bu hamur çok su kaldırır ama ben geçiyorum. Bu, molla öyle diyor zaten, şeyde eyyüel velede döndürecek diyor, beş sene sürecek diyor, daha haklı yani. Geçen haftada gelmedi herhalde. He tamam mesai, ey maşallah sana. Madem bu hafta geldim, ben de dersten biraz ilerliyorum. el değil müid El-mübdi'i Mübdi'l-kalk Yani, şimdi İmam Fezhar Hazretleri bir yarım sayfa mukaddime girizgâh yapıyor kitaba girmeden. Fakat o kitaba girmeden yaptığı yarım sayfalık izahı anlattığımız zaman Allah'ı tanıyacaksınız Celle Celle. Ta kitaba girmeden Mevla'yı tanıtacak. Böyle zatlar bunlar. Bunların da bir normal mevlayı tanıdıkları için El-Mübdi başlatan, yaratmaya başlatan, yani yokluktan izhar eden. Şimdi hepimiz yokluktaydık. Gökler de yokluktaydı. Yerler de yokluktaydı. Arş var mıydı Allah varken gelece? Cel arş da yoktu. Kean Allahu lemekum mavşe. Bu arşın üzerine istivayı kalkıp da oturdu manasına hamledenler. arş yokken Allah neredeydi acaba bunlara göre? Hele bu Allah gökte diyenler. Allah akıl fukarı işanı eylesin. Ne akıl fukarası bunlar? Gökler yokken Allah neredeydi haşa vekalla? Bu ne akıl fukarası insanlar var. Bu kadar akıl fukarası olmak için de Mekke Medine Üniversitesi'ni mi bitirmek lazım? Kardeşim. Kaan Allah velim mauşey bu garip bu. Bunlar da hadiste kabul ederler yani. Hadisi kabul ettikleri için biraz daha rahat konuşuyor çünkü. Hadisi kabul etmeyenden de Hiçbir şey konuşulmaz, o artık dinsizse. Hadisi kabul etmeyen mürtette, dinsiz. Onunla işimiz yok. Genel hadislerin, bir hadis için, özel bir hadisten bahsetmiyorum. Hadisin mütevatirinin şusunu, hadis sünneti kabul etmiyorsa, hadis kabul etmiyorsa, buna Müslüman denmiyor zaten. O genel bir şey. Çünkü adam, Resulullah s.a.v.m.in hiçbir buyurduğuna inanmıyorum demiş oluyor bu yüzden, böyle bir şey olur mu? Kur'an'dan başka okuduğu delil değil diyor. He, bu zaten dinsizdir, bunu konuşmanın bir gereği yok. Ama ben, Bu Vahabiler falan hadisleri de kabul ediyorlar. Hadisleri, sayın hadisleri falan. E kabul ediyorsun da sen hala nasıl Allah gökte diyorsun. Haşa ve kelle. E burada diyor ki sana arş vardı. Allah var iken arş yoktu diyor. Allah'la birlikte hiçbir şey ezel diyorsun. Ezel. Ezel ne demek? Ne kadar geri gitsen Allah Teala'nın başladığı noktayı bulabilir misin? Haşa ve kelle. Ama göklerin başladığı nokta var mı? Yerin var mı? Kürsünün var mı? Arşın var mı? E nasıl olacak Allah mekanda bu sefer? Bunlar sonradan yaratılmış. Mevla neredeydi? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Dediler ya Resulallah şimdi arş var, kürsü var, semavat var, erazim var, gökler, yerler, alemler, felekler, melekler. Şimdiki durum nasıl? Ne buyurdu? El an kemaken şimdi de ezelde olduğu gibidir. Yani ne demek bu kadar alemleri yarattı da Allah Teala'nın onlar haşa sağna mı düştü? Soluna mı düştü? Üstte demen için altında bir şey olması lazım. Altta demen için üstünde bir şey olması lazım. Sağda demen için solunda bir şey olması lazım. Solda demen için sağında bir şey olması lazım. E Mevla'ya göre bunlar hiçbiri Mevla'nın alemi vücutta bunlar söz konusu olabilir mi? Mevla göğün üstünde olacak efendim gök onun altında olacak. Haşa ve kelle! Böyle bir şey oldu. Vesya kürsüyse Kürsü gökleri yerleri kaplamış diyor. Daha kürsüsü bile gökleri yerleri kaplamış. Allah nasıl göğün içine sığacak? Kürsü göğü yeri kaplamış diyor Ahtel Kürsü'de. Cık. Allah akıl fikir ihsan eylesin Allah'ım Allah'ım. Allah. Onlara da acıyoruz tabii yani. Hakikaten acımaklık bir haller var. Çok da akıllıyım geçinip de Allah gökte deyince ya akıl fukarası ya da hakikaten kasıtlı yani. Mantık dışı bir şey. Çünkü bir insanda akıllı ayet var, hadis var. Emin evet, tümmen fi sema diyor Allah. Gökte olandan emin misiniz sizi yere batıracak? Tebareketek yahdi okuyor. Nurettin de tebareketek buhati okuyor. Gökteki olandan emin misiniz sizi yere batıracak? Allah orada gökte olan diye kendine mi diyor gökte olan? Gökte kudreti gökte. Gücünün eseri gökte, ayetleri gökte. O zaman ben de sana öbür ayet okurum ve vallahi semavat vel ard. Göklerde de yerlerde de diyor Allah. Orda yerde ted ediyoruz o zaman sen niye gökte taks ediyorsun? O zaman öbür ayet o kurup ve fis sema rizqukum <gülüyor> rızkınız da gökte. Ve <gülüyor> ma size vaat edilen azaplar ve tehditler de gökte. Onun için diyor ki tehditleri gökte olan Allah yere batıracak sizi. Orada ben gökteyim der mi ya? Öte tarafta kürsüm gökleri yerleri kaplamış buyururken bu tarafta leysekemişti şey Allah'ın misli yok buyururken e melekler nerede? Melekler nerede Hacı ağabey? Melekler de gökte. O zaman Allah'ın komşusu haşa. Nasıl oluyor melekler gökte? Sidratül müntihap göğün üstünde. Efendim sallallahu oraya çıktı. Nasıl oluyor şimdi? Nereye çıktı Efendimiz? Ya akıllı mısınız? Nesiniz? Biraz gidin bir... IQ'nüzü maykünüzü IQ ölçtürün ya. <gülüyor> ya Sidratül Münteahi Efendimiz çıkıyor Miraç hadisinde bu harimistim Hepiniz kabul ediyoruz Allah gökte kalıyor aşağı Efendimiz daha yukarı çıktı aşağı Bu ne kafa kafasızlıktır Nereden çıktı bu iş ya şey bu adam bu kadar dinleyen var Bu kadar da soru soran var Şimdi büyük tehlike Neden tehlike Allah göktedir diye direkt de demiyor 1400 senedir bu mesele çözülememiş Bir defa sulandırdı iki İki şıklı cevap. Alırsanız, yerseniz, yemezseniz. Bu taraf, bu taraf. Bir o tarafa cevap veriyor. E, bu ayetlere göre gökte diyenler de var. Doğrudur. Vahabileri memnun ediyor. Ama bazı alimler de böyle dediler. Bizimkiler. Oh. Niye? E bak bizim dediğimizi de söyledi. Ulan senin dediğini söylemek yeter mi? Senin dediğin, bizim inandığımız tek inanç var. O da Allah mekandan münezzeh. Sen bu inancın karşısına bir inanç daha koyuyor anlamıyor musun ya anlamıyor musun ya ondan sonra cüpphe Hoca nefis yapıyor. Vallahi nefis için konuşuyorsam ya nefis yapmıyorum ben ellerini hayatıdım öperim gideyim Eğer sünnet olsunlar ya benim bir derdim yok kimseyle kardeşim. bu gök işi çok fena bir şey Haşa vekella mislim yok diyoruz sen nasıl mislim yok diyen Allah Göye sııldıracak da bütün melekler gökte diyorsun bir de Ayette diyor melekler gökte hadiste diyor rızkınız da gökte diyor. <gülüyor> yani <bu> olur mu? La havle ve la kuvve. Bir tane cariye hadisi tutturmuşlar. Ya bu kadar ayet hadis var, onları görmüyorlar. Bir kadına Müslüman mı değil mi? Müslüman köle azat etmesi gerekir. Sahabeden birisi geliyor. Yarısı o benim bir cariyem var diyor. Benim bir cariyem var diyor. Müslüman köle azat etmem gerekti. Fıkıh, fıkıh meselesi hani bazı suçların cezasında karşılığında Ben diyor, bu Müslüman mı, değil mi diyor, anlayamadım diyor. Hani Müslümansa o cezayı ödemek için onu azat edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Ey ne Allah diyor, Allah nerede diyor cariyeye diye. Bu hadis şerifin de senedinde bayağı mekal var, şey, mesele değil. Çünkü itikatta çok sıhat aranır, itikatta. Diyor ne? Cariye böyle yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. اَتِقَا فَيْنَا مُؤْمِنَا Azat et diyor bunu, tamam bu Müslüman diyor, bunu azat edebilirsin, senin kefaretini öder diyor, yani Müslüman şartı olan, bazen Müslüman olup olmama şartı olmayan, kafir köleyi de azat et, bazı cezalarda, ukubatta, kefaretlerde, bazı kefarette de Müslüman köle şartı var ya ayette de var, hatayla adam öldürmenin falan şeyinde, tamam azat edebilirsin, o Müslüman diyor, buraya tutunmuşlar, bütün vabilerin tek delili burada, geliyor orada diyor ki, Efendimize diyor Allah nerede diyor sordu diyor. O da diyor böyle yaptı diyor. Efendim Sultan Sem'de bu Müslümandır, azadet ediyor diyor. Burada Efendim Sultan Allah göktedir diye bir beyanı yok. Allah göktedir diye bir beyanı yok. Bu Allah göktedir dediği için Müslüman olduğunu ispat etti. Allah gökte demeseydi bu kafir olurdu diye bir beyanı yok. Hiç bir beyan yok. Sadece Allah nerede diyor? Niye? Çünkü cahiliyet dönemi mi yerdeki putlara tapıyorlar. Putlar nerede? Putlar gökte bir put yok. Hep yerdeki putlara tapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona soruyor ki tabi bu hadisin çok darıhı hatları var birbirini şerh ediyor. Ona soruyor ki sen kime tapıyorsun? Mesela ne? Kadın dilsiz. Bunlar da dilsiz. E sakitu anlah şeytan nahrıs hakkı söylemeyen dilsiz şeytan dilsiz demiyor kadının dilsiz olduğunu. Kadın dilsiz olduğu için böyle yapıyor. Yani ne demek istiyor kadın? Ko konuşamıyor. Demek ki benim taptığım hani bu şimdiki e, Arap toplumundaki cahiliyet dönemi e, milletin taptıklarından değil. Biz dua yaparken nereye kaldırıyoruz? Allah kökte demek? E, hazinelerim orada diyorsun ya Rabbi. Hazinelerini göstereyim. Hazinelerinden ver. Elini kaldırıyorsun. Gavur mu olduk şimdi? Elimizi kaldırıyoruz. O da böyle yapıyor. E kelime-i şehadette de böyle yapmak var. Efendim Sosyalım duada da böyle yapardı Bu gökte anlamında değil. Kudretinin eserleri semada. Sidretü'l Muntaha semada, kürsüsi semada, arz semada. Bu şahadeti böyle kaldırmak Allah gökte demektir haşa. Dilsiz olduğundan nasıl anlatacak kime taptığını? Nasıl anlatacak? Biz bile bir şey oluyor, bir şey söylemiyoruz. Ne yapıyoruz? Konuşamadığımız zaman hareketle bile olsa böyle yapıyoruz. Dua delim arkadaşlar. Demekti mi bu? Heh, böyle yapıyor yani ben Kudreti eserleri gökte olan Zat tapıyorum Yani yerdeki putlara tapmıyorum Efendimiz hocam anlıyor ki Yani bu yerdekilerden o Yerdeki bir putlara tapmadığını anlatmak için Böyle yapıyor Bizim duada el Tamam azadet et bu müslüman diyor Yani putlara tapmıyor Mevzu bu Bunu getiriyorlar Bu kadar ayetlerde mekanda münezze olduğu, mislinin olmadığı hadislerde var iken sen kalkıyorlar, bu hadis varmış da cariye Allah gökte demiş. Efendimiz sallallahu Allah gökte demedi ki haşa sen nerede ki ilah dolu sen hangisine tapıyorsun diyor. O da diyor gökte, ne demek gökte? Yani yerdeki putlar cinsinden şeylere tapmıyorum. Benim taptığım dua mahalli, doğanın kıblesi. Bunu gösteriyor. E bundan dolayı, buna bu hükme nasıl arıyor? Bu çok büyük bir itikadi meseledir. Tabi bu hadisle ilgili özel bir derste yapılabilir. Çünkü orada daha hadisin çok şeyleri var. Ama sizin özetle anlayacağınız bu. Bir Vehhabi ile karşılaşırsanız, hemen size bunu okur. Cari hadisini okur. Ben de size bu bilgiyi verdim. Ondan sonra inşallah kapılmazsınız, sapıtmazsınız inşallah. Dilsiz olmasa Allah diyecek. <gülüyor> yani Allah diyemiyor, dili yok. Nasıl anlatacak kime taptığını? Semaya işaret ediyor. E biz de duada semaya işaret ediyoruz. Allah gökte demek değil ki bu. Haşa ve Yani senin taptığın nerede diyor yani. Cihet soruyor onu Çünkü neden? Yerdekileri gösterse, anladın mı? Mümin değil. Allah Teala'nın gökte olması anlamına gelmiyor ama... Tapılanların hiçbiri gökte değil cahiliyet döneminde. Tapılanların hiçbiri de gökte olmadığından cemai göstermekle ne diyor? Bunların taptığının hiçbiri değil. Anladın mı? Bilmiyorum anladınız inşallah. Anladım. Anlayın güzel anlayın. Yoksa biri birisi ama. ama daha kolayını söyleyeyim mi size? Vehabiyle karşılaştınız. Hiç tartışmayacaksınız. Hadi bana eyvallah kardeş. Hiç bana anlatma derseniz bu daha kolay. Ben sizin hakkınızda bunu tercih ederim. Böyle yapsanız daha iyi olur. İlminiz yetmiyorsa tartışmaya da çok girmeyin derim. Çünkü girerseniz bir de sizde ne var? Aa bunu da bilmiyordum falan. Şimdi meraklı tazesiniz ya. Aa öyle mi falan? Bir de baktın sen de sapıtmaya başladın. Yan yan kıyı kıyı yamuluyorsun. <gülüyor> o bakımdan e, bence sahabe-i kiram bile itikadı bozuk adamı gördü mü kaçıyorsa sizin yani pek mücadeleye girme gücünüz olmaması gerekiyor. Ama hakikaten ben dünyanın yavru gelse bozulmam. Bak dünyanın gavuru bozamaz da bir ilahiyatçı bozara. Bütün Yahudi haan papaz toplarsa bozamaz. Bir ilahiyatçı bozabilir. Mehmet Okuyan kimleri bozmadı? Çok da geldi tabii. Ya aşkı zaten seni boşluğa bıraktığı zaman Senin itikadını şüpheye soktu bir defa sokuyor ondan sonra sen hadi kurtul ondan sonra itikadını düzeltecek adam Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı İnkarcı adam ne oturuyorsun? Ya. İşte onu bir Ramazan millete musallat edenler işte Allah Teala gösteriyor Bidat ehliyle iş tutanlar dünya ahiret helak olacaklar Bid'at ehlinden uzak durup sünnet ehline dönsünler. Aklı başında olanlar. Ben Allah için söylüyorum. Zararlığını istemiyorum. Bak zarar gör Bak ben onların düşmanı mıyım? Değilim. Biz beddua diyoruz. Kime? Ya Rabbi ehli sünnete karşı bid'at ehlini destekleyenlerin güçlerini iptal eyle. Amin, Amin Allah'ım. Cübbelinin duası kabul olmuyor diye. Ha burada bu kadar insan var. Ekranları başına radyolarında da On binlerce, yüz binlerce insan var. Amin diyorlar bu duayı. Bir tanesini tutacak herhalde. İnşallah bile denmez. Amin, Amin denir. Allah'ım salli ala seyitim. Duada inşallah demeyin buyuruyor. Hadi şerimde. Yani dua ederseniz inşallah demeyin, kesin isteyin. Ya Rabbi mutlaka beni affet. Ya Rabbi bu eli sünnet düşmanlarını mutlaka kahret. Amin. Ya Rabbi bunların güçlerini mutlaka iptal et. Amin, Amin. Allah'ım salli ala seyitim. Amin. Ve ala Ali Osman Feyyaz Selim. Ne mesela bu? Ya işte ben ne diyorum? Kim bu batılı eline güç veriyorsa niyeymiş? Trabzon'duymuş, hemşerimiş. Var mı hemşericilik? Var. Nerede var? Zulme karşı efendim. Mazlumun yanında olmakta var. Ama sen zulme destek vermek zulümdür. İndeşirkele zulmün azıyım. En büyük zulüm şirk. E sen ayetleri inkar ediyorsun. Allah mucizeleri inkar ediyor. Bütün milleti dinden imandan çıkaran konuşmalar yapıyorsan sen buna nasıl destek oluyorsun Trabzonluymuş diye Bana ne? Babamın oğlu olsa bana ne? İşte, işte buna asabiyet denir, buna ırkçılık denir veya buna ne denirse denir bilmiyorum arkasında ne var ama ne sponsor oluyorsun buna? Eğri sünnet Müslüman mı bulamadın memlekette? <gülüyor> Git onlara sponsor ol bu kadar hoca Hocaefendiler var, kıymetli hoca Hocaefendiler var programa sponsor oluyorsun ol konuşanlar çıkar inşallah hani ben yetişemem benim gücüm yok çünkü ben Kendime iş aramıyorum da, yerde aramıyorum da Ama far yani bir Müslüman ararsanız Müslüman insanlar var Efendimiz de bunu derdi ya Biz de o zaman anlamazdık şaşırırdık Fetva soracağız falan Müslüman hocaya sor derdi Ya biz de anlattık, adam eskiden derdi ki Oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Müslüman doktora Görün, doktorlarda çok mason oluyordu falan Müslüman doktora görün yani Biz de diyorduk Allah Allah, efendim öleniyor diyor Müslüman hocaya sor Biz anlamadık ya! Kur'an'ı inkar eden o profesör hoca var. Hadisi reddedilen... E bir de bunlar çoğaldı. Ahmentü'nü 5'e indiriyor, üçe indiriyor Ahmentü'nü ya. Ya bu adamlara fetva sorulur mu? Onun için... Kurban olduğum Allah'ım... Yani bu bir imtihan meselesi. Burada bir mücadele var. Hak-batıl mücadelesi. Kıyamete kadar devam edecek. Yani maddi imkanlar bakımından mahlup olsak da, Hüccet ve delil bakımından her zaman üstünüz elhamdülillah. Karşımızda konuşamazlar. Niye konuşamazlar? Hakkın karşısında batıl, tutunamaz. Su geldi mi köpük gider arkadaşlar. Bunun şey yok. Ama işte maddi boyutta bazen imtihan yani. Haa Osmanlı dönemi olacak Ha bunlar konuşacak de. Kader yok diyecek de. Düşünemiyorum Yavuz Sultan Selim ne yapardı ya. Aman yarabbi yani kız. Kanun-i sifati, Nasıl? Kader yok diyecek. Bir hoca çıkacak. Kader yok diyecek. <gülüyor> Aman ya Rabbim. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? <gülüyor> ne belaya kaldık görüyor musun? Bu da bir görüş diyor adamı dinle diyorlar ya şimdi. Ne itikatsızların eline kaldık ya? Yani ilahiyat camia böyle. İnşallah Allah yönetimlerine de hayırlı insanlar efendim nasbeder tayin eder de Orayı da eder. Allah Allah. İşte İhsan Hoca biraz faaliyet yapıldı, İmam Hatip şuna buna, İlahiyat bize biraz bak adamı hemen başladılar baltalamağa. İçeriden, dışarıdan, zaten e, Samsun CHP ayağa kalkmıştı. Ondan sonra şu laftan, bu laftan dairken adamcağız işte. Mesele bu çünkü. Bir doğru iş yapayım dersen, hepsi birden senin üzerine çıllanmaya çalışıyor. Ama galip gelemezler. Çünkü batıl üzeredirler. Batıl üzere olanlar asla muvaffak olamaz. Allah ki Celle Celaluhu, bütün hamdler O'na mahsus. El-Mübdi, yoktan yaratan. Sonra El-Mü'id, iade eden. İade eden ne demek? Şimdi evvelce yok muyduk? Bizi var etti mi? Yoktan var etti. Ne olduk biz? Mahluk olduk. Allah Teala Halik olmadı. Bizi yaratmadan da Halik'ti ama mübdi oldu. Mübdi ne demek? Başlatan. Yoktan çıkartan. Adem'den varlık alemine ilk başta çıkartan. Mürit ne demek? Sonra biz var olduk şimdi. Bir daha bizi yok edecek mi? Yok ettikten sonra iade edecek mi? İade ne demek iade? İlk başta yarattığı gibi tekrar edecek. Diriltecek bizi. Dirilterek ne olacak? O, o zaman müfti olmuyor. Çünkü müfti şimdi bizi yaratmakla müftülük yaptı. Şey yani ilk başta yarattı. Bir ikinci yaratınca hangi sıfatı ismi şerifi, sıfat-ı şerifesi tecelli edecek, zuhur edecek. El-mu'id, iade eden. Onun Kur'an-ı Kerim'de اِنَّهُ هَوَيُبْدِوُ وَيُعِيدُ Ancak Allah'tır. Baştan, hiç yoktan yaratan, sonra tekrar yok eden, sonra tekrar iade eden. Ne buyuruyor? وَاَوَلَّذِي يَبْدَوُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ O Allah ki yaratmayı başlatıyor, mahlukatı yoktan baştan yaratıyor, sonra tekrar iade edecektir. Zaten baştan yaratması iade edeceğinin nesidir? En büyük delilidir. Baştan yapmak, bize göre mantıken daha zordur. Bir örnek geçtikten sonra ikinciyi yapmak, Allah'a karşı zorluk, kolaylık konuşmuyoruz. Bizim mantığımıza göre وَوَهْوَهْوَنُ عَلَيْهِ diyor zaten ayette. İkinci iş işte ona daha kolaydır. Halbuki orada ona daha kolaydır derken, birinci de biraz zor olduğu anlamına Gelmiyor. Ya ne demek oluyor? Sizin nazarınızda ilk baştan bir şey yapmak mı daha zor? İkinciye aynı misal üzere yapmak mı daha zor? Size göre ilk başı zor. Onu buyuruyor. Yani size de sorsam söylersiniz ki ikincilik daha ehvendir, daha hafif olur. O zaman birinciyi gözünüzle gördünüz, dirilmeyi niye inkar ediyorsunuz oluyor. İkinci kere beni diriltemez. Ya sen diyeceksin ki ben mantardım. Yerden bittim. Mantar da olsan yerden de bitsen yine sana hesabını sorarlar. Bunun toprağı nereden? Suyu nereden? He? E ben hüdayına bittim. Kendi kendime bitti mi? Kendi kendine bitti de gökleyer arasında havada bitmedin. <gülüyor> yine senin oluştuğun yer var, mekan var. Su, hava, toprak, ateş formülleri devreye giriyor. Anasır Erbağ. Bunları kim yarattı derler? Mantar da olsan Kendi kendine de bitsen, tohumsuz da gelişsen, susuz da büyüsen, seni bir yaratan var yani. Nasıl olacak? O zaman başlatıyor, sonra tekrar iade edecek. Yine Enbiya Suresi'ne buyuruyor, كَمَا بَدَئْنَا اَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُ İlk yara yaratışı, ilk başlattığımız gibi tekrar iade edeceğiz. Zaten bu Mübdi ismi şerifinde şöyle bir manada çıkıyor. İlk başta yaratan ama nasıl yaratan? Tekrar edilmeye, iade edilmeye, ikinci defa yaratılmaya müheyyâ vaziyette baştan yaratan. Bu da acayip bir mana çıkıyor. Ya e, e, ulemadan Ebul Hasan Harali diye büyük bir zat var, o, onun beyanı bu, çok ilmi bir beyan. Mübdi demek ilk baştan yapan, sadece o manada değil. İlk baştan yapan yaratan ama tekrar yapılmaya müsait şekilde yaratan. anladım mı? Onun kuyruk sokumu ne olmuyor? Kuyruk sokumunun hücresi çürümüyor. Gök yere inse herkesin kuyruk sokumu hücresi duruyor. O hücrenin üzerine bina edecek ve tekrar iade edecek mesela. İsterse yok eder. Her parçanı yok etse de tekrar ol olursun. Ama hep hikmeti hikmetine göre Orada bir cüz'ü de ne yapıyor? Bırakıyor. Çünkü neden? İşte aklı kıt olanlara anlatıyorsun anlatıyorsun ee yok oldu daha yok oldu. Nasıl gelecek diyor. Ama ona dersen ki işte kuyruk sokumu bir hücre var ya o hücre canlı kalıyor onun üzerine bina ha o zaman olur diyor. İşte kafa ya tam kafasız işte. Yoktan yarattığını anlamış mı bu şimdi? İşte ya, hala diyor ki Anladım diyor yel değirmeni ama suyu nereden geliyor diyor. Işte. Bu anlamış mı şimdi? Hiç anlamamış. Ama işte Mevla'ya bu akılsızları da gavur etmemek için şimdi bazı akılsız müştümanlar da var. Bunlar da telden tutuyor. Anında gavur olma durumları var. Onlara da diyor ki ama öyle yapıyor. Ama niye öyle yaptı ki? O hücreyi sağ bırakmaz cüzülate ceza gibi bir küçük hücreyi canlı bırakması e, Mevla'ya lazım değil ki. Mevla ona mı muhtaç yaratma bir daha yade için? Değil ama Orada bir sebep gösteriyor. Hani şimdi adam ölüyor ya, neden öldü? Allah öldürdü. Ya anladık, Allah öldürdü de nesi vardı diyor. Ha işte aynı, anladık, yel değirmeni ama diyor, suyu nereden geliyor diyor. Aynı mantık. Ya Allah öldürdü dedikten sonra neyi vardı <gülüyor> soruyorsun. Ama ha tansiyonu yükselmişti falan. ha öyle mi diyor. Ya, tansiyon yüksekliği niye öldürüyor? Peki öbür adam kaç tansiyonu? Adam diyor ki e çıktı öldü diyor. Öbürü de ki, beni 23'e çıktı ölmedim diyor. Ha diyor o zaman. Senin kafayla nereye kadar gideriz? Duvara kadar gidemeyiz. Kardeşim sen ne konuşuyorsun? Yani illa öldürdü Allah dediğin zaman ne sebeple? Orada bir sebebe takılıyor. Ama senden kalp krizi. Kalp krizini kim çözmüş bugüne Kalp krizi ne? Kalp krizi, adam öldüğü zaman ecel geldi. Cihane baş ağrısı bahane yani. Kalp krizi tak diye kriz oluyor. Niye oldu? Yemişti spor yaptı diyor. ha diyor ölüm Öbürü diyor ben bir öküz de spor yaptım bana olmadı diyor. Allah Allah diyorum Şimdi hangisi normal hangisi o normal onu anlamaya çalışıyor. Vay cahiller vay cehalet alavesi rezaletler efendim baba. Kaddes sallallahu aleyhi Yani yoktan yaratan diyorsun onu kabul ettikten sonra ikinciye yaparken hangi malzemeyi kullanacak yani bunu sorduğun zaman sana gülenler ya Gün diyor, fekün diyor zaten sen neye inandığında bunu konuşuyorsun? Evet. Bütün hamleler o Allah'a ki baştan yarattı, icat etti. Sonradan efendim iade edecektir. Bir de mükti sıfatında şu da var. Kendinden önce bunun da bir misali geçmemiş. İbtida. İbtidada e, bedikten geliyor. Bet başlamak, ibda başlatmak. Mesela Göklerden önce göklerin bir örneği var mıydı? Ama şimdi bir usta bir masa yapıyor ama onun bir misali varsa, örneğe bakarak yaparsa işine gölüyor, kolay gölüyor, örneksiz bir şey çıkarttığı zaman da o biraz daha proje istiyor. Mevla Teala'ya da ihtiyacı yok ama burada misalsiz yaratıyor, eşsiz yaratıyor. Burada eşsiz yaratmak ne demek eşsiz? Yani eşi örneği yok demek. Onu da tam anlamıyoruz, köylüyoruz ama eşsiz yaratan. Ne demek eşsiz yaratan? Yani yarattığı şeylerin önceden bir eşi var mı? Yok. Benzeri var mı? E, yaratanın zaten eşi, benzeri yok. Ama yarattığı şeyin de önceden eşi, benzeri yok. Durup dururken onu çıkarıyor, yoktan var ediyor. Celle u celle İnsanları yaratma başlıyor, sonra onları muid, haşredecek. o Bütün her şey onun sıfatından zuhur ediyor, tekrar ona dönecek. Celle şanû Celle. Allah döndüğümüz günde yüzümüzü hak eylesin. A'li. El-Fe'al, hakkıyla yapandır, engel tanımayandır. Lima yurid. Ne istiyorsa onu hakkıyla yapan Allah hamdü senalar olsun. Ne başlatırken engel tanıdı, ne tekrar diriltirken engel tanıyacak. Dilediğini yapar, dilediği gibi yapar, dilediği zaman yapar. Kimsenin isteğine göre değil bu işler. Ancak onun iradesi geçerli. Onunki iradeyi külliye. Değil mi? Balıkesir Belediye Başkanı bayağı öğretti size iradeyi külliye mesela. öğrenin da. Allah Allah iradeyi külliyeye teslim oldum diyor. Doğru. Doğru söylemedim şimdi. İradeyi külliye kime ait? Allah-u Teala ait. Ne yazdıysa onu göreceğiz. Öyle mi? Evet herkes yazılan bozulmaz. Efendim haberlerden daha haberiniz yok ya. Efendime sana söyleyeyim. Mevlâ Teâlâ'nın Kendi yapmak istediği olsun Başkalarına yaptırmak istediği olsun Hiçbir şey Engel çıkarabilir mi? <gülüyor> Dilediği her şeyi Hakkıyla yapan Hakkıyla yapan ne demek? Yani Kimse itiraz edemez demek Kimse onu mağlup duruma düşüremez demek Mesela dostlarını cennete girdirse engel tanır mı? Düşmanlarını ateşe girdirse kimse onları yardım edip kurtarabilir mi? Efendim, günahkarlara müsaade ediyor Efendim tövbe edin. Kapıları açık bırakıyor. Mesela, i̇tiraz edebilir mi kimse? Edemez. Bir de bak gözün bir kulunu affediyor. Bu nasıl affediyor bunu ya? Bu ne biçim işler? Şey? Sana soruyor mu? Sen karışabilir misin? Bir de bak gözün adam evliya gibi adam. Onu atıyor cehenneme. E, ya Rabbi bu evliyaydı ya. Bu niye cehenneme gitti? Sana ne? Ben biliyorum kalbini. Sen ne biliyorsun diyor. Fe'alun limayürid. İşte burada da el fe'ali. Hakkıyla yapan. Neyi? Limayürid bütün muratlarını, bütün isteklerini celle Celleşânû ve Celle Celâlu. Onun için Hz. Ebu miydi radıyallahu anh İbni Mesud muydu? Vefat edeceği zaman Hz. Osman Efendimiz ziyaret etti. Herhalde Hz. İbni Mesud'u ziyaret etti. Dedi, tabip çağırayım sana, doktor çağırayım dedi. Tabip beni gördü dedi. Aaa ne dedi dedi? Dedi ki, Ne istiyorsam onu yapanım ben dedi dedi. <gülüyor> yani alacak alacak dedi. bırakacakça bırakacak dedi. Tabi yani Mevla beni görüyor demek istedi. O da zaten doktor çağırmış. Dedi ki sana bir doktor getireyim dedi. Doktor gördü dedi. Doktor ne dedi? Doktor dedi ne istersem yapanım dedi. ha o zaman ben onun iradesine teslimim dedi. Tabi sahabe-i kiramdaki makamlar pek bize benzemez. Biz doktora da gidelim yani ayrı dava. veya doktor da çağıralım. Çağırmayalım anlamında konuşmuyorum. Ama Ne murad edilse onu yapacak, doktoru da yaratan. Allahu Teala dil arş arşil mecid. Ulu arşın sahibi. Şimdi, ulu arşın sahibi arş, arşı yaratan demek. Arş ne o zaman? Mahluk. E sen diyorsun arşa oturdu, haşa. Arşa istiva etti. Istiva sıfatı var. İstiva, hükümranlık diye tefsir eden var, tecelli diye tevil eden var, var. Ama bir selefin mezhebi şu, İstiva sıfatı var, şeklini bilmiyoruz. Bunu sormak sualler bidattır, buna inanmak vaciptir, istiva sıfatı var. Bunu kabul etmek zorunda istiva sıfatı. Ama halef uleması bunu tevhül ediyor. Diyor ki istivanın manası, lügatına göre oturmayı hamledemeyeceğinden, sadece selef de haşa oturmak demiyor, istiva sıfatı. İstiva sıfatı herkese göre var, el-i ittifaklı. Alel-i arşisteva diyor, Kur'an'da geçen sıfatı kim inkar edebilir. Ama selef diyor ki mana verilmez, İstiva kabul edilir. Buna inanmak vaciptir. Sual sormak bidattır. Ve Allah'ın istiva sıfatı var. Kendi bilir. he Halef uleması diyor ki bunu birileri yanlışa çeker. Oturdu der, kalktı der. Haşa ve kelle. O zaman onlar da diyor ki istiva hükümranlıktır. Sahibiyettir, malikiyettir, tecelliyattır vs. vs. Bu tevillere de müsaade var mı? Var. Müsaade olmaz mı? O geçmiş ulema da yaptı bu tevilleri. Evet. Arşı yaratandır. E peki, o zaman arş ne oldu? Mahluk oldu. Allah-u Teala? E Halik. Nasıl Halik'le mahluk'u temas ettiriyorsun haşa ve kella? Ne alakası var? Arş en büyük cisimdir. Bütün cisimleri kaplamıştır. Arş yüksekte olan manasına gelir. Çardak var ya çardak. Çardak'ın adı Arapça'da nedir? Ariş'tir. Efendimiz Aleyhisselam Bedir'de, o Bedir kitabında resmi felan var. Çardağını kurduğu ya mesela orada. Ariş deniyor oraya. Hatta caminin adı da Ariş'tir şu an orada. Efendimizin. Öyle mi? Bedir'de Mübarek Çardağ'ın kurulduğu yerde şu anda mescit var. Mescidin adı Mescidül Ariş. Çünkü Ariş'te çardak ne oluyor? Yüksek ya. Böyle tavanlı bir şey. Oradan geliyor kelime. Arş da irtifadan geliyor. Yani yükseklik anlamına geliyor. Arşın sahibidir. Malikidir. Halikidir. Elmecid. Burada iki mana çıkıyor. Tabi Kur'an'da ''Zül Arşil Mecidü'' diye harekeleniyor Buruç Suresi. O harekeye göre Mecid, Mecid sahibi, Ululuk sahibi, İzzet sahibi o Allah'a giriyor, Mecid sıfatı, zü, Zü'ye giriyor. El Mecidü diye Kur'an'ın zaptı harekesi. Ama burada iki manada geliyor. Sen Ulu Arş'ın sahibi de diyebilirsin, Arş'ın sahibi Ulu olan zat da diyebilirsin. Çünkü Ulu Arş'ın sahibi ise kendi ne kadar Ulu olur? Zül Arşil e, mecidi de diyebilirsin. Yani arşada mecd sıfatı ispat edebilirsin. Çünkü arşada Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kerim diyor. Değil mi? Ve Rabbul Arşil. La ilahe illa huve Rabbul Arşil. Kerim. Keremli arşın Rabbidir diyor. Orada arşa kerim diyor. Burada da mecid demiş olabilir. İkisi de müsaittir. Arş da uludur. Arşın sahibi de uludur. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Mahlukatın en büyüdür. 18 bin alem arşın içindedir. Yani, bu felekler, melekler, uzaylar, işte ben ne diyorsunuz? Gezegenler, gezemeyenler, kara delikler, bilmem neler, samanyolları, içindeki galaksiler maleksiler, ooo, bir anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar, birkaç böyle şey yapmışlar. İzlediniz mi bilmiyorum. He? Açıldıkça açılıyorsun, açılıyorsun, açılıyorsun, açılıyorsun. Sen ne kalıyorsun burada? Sivrisineğin kanadı kadar kalmıyorsun. Ondan sonra da burada ne yapıyorsun? Var mı bana yan bakan hesapları yapıyorsun? Halbuki alemlerin içinde yoksun yani. Ama kendini çok büyük bir şey mal zannediyorsun. Onu gösteriyor o video. Açılıyor, açılıyor, açılıyor, açılıyor, açılıyor gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. O da zaten suyunun, suyunun, suyunu suyunu görmemiş. O video neyi çekebilir? Bilim kurgu desen bilgisayar paylarını da katarsın matarsın. Ama senin aklın da bir yerde durur. Aklının durduğu yerde zaten bilgisayar programı da yapılamaz. E o zaman sen sınırlı aklınla bir şeyler tasvir ediyorsun ama hayal gücünü kullanabiliyorsun. Daha ne kadar alem? 18 bin alem. Dünya tek bir alem. 18 bin alem tamam kodak gezin. Hepsi var hepsi var hepsi. Var. Bunların hepsini ne kaplamış? Kürsü kaplamış. Allah'ımızın kürsüsü var. Kürsü kürsü arş aynı diyen ulema zayıftır. Kürsü başka, arş başka. Çünkü hadis-i şerifte ne varıyor? El kürsiyü messemavatu ve seb'ul eradun esb'u fi'l kürsiyyi illaki halkatin fi ard felat. 7 kat gökler, 7 kat ha. Daha 7 kat da biri birinciye çıkamadılar. 7 kat gökler, 7 kat yerler hepsini toplasan Allah'ın kürsüsünün yanında koca çölün ortasına attığım bilya kadar eder. Vel kürsiyü fil arşi ke halkatin fi ardı felat. O kürsü ki gökleri yerleri kaplamış, o kürsü de arşın yanında ne eder? Çöle attığım bir bilya kadar eder. Halka kadar eder. Anladım? Yani onun için kürsü başka, arş başka. Allah'ın arşı celle celalihu yani niye öyle bir arş yapmış kendine? Haşa oturmak için değil. Mekke'de Kabe diye benim evim diye ev yapmış mı kendine? Yaptırmış mı? Haşa içine girmek için değil. Arş'ta yaptıysa üstüne oturmak için değil. Haşa ve kella la havle ve la. Bunlar nasıl bir zihniyet ya? Rübnü Cemiyye kafası. Efendim, şimdi Arş en büyük mahluk. Niye onu yapıyor? Bu şimdi mahlukat kendine göre büyüklüğe bakar, ebatlara bakar, boyutlara bakar. Öyle mi? Yani şimdi biz öyle bakmıyormuş. Bir daha büyüğünü görüyoruz, vay anasını. Daha büyüğünü görüyoruz, vay babasını. Devamlı böyle büyüğünü gördükçe öbürü küçük geliyor bize. Öyle mi? Ha. Göğ görüyorsun. Efendim alemleri görüyorsun, uzay görüyorsun, şunu bunu Allah Allah anamın karnında nasıl durmuşum falan demeye başlıyorsun. Ama ananın karnında gene çok mutluydun, hiç çıkmak istemiyordun. Çünkü sana göre başka bir yer yoktu yani. Sen bunun gibisin. Dünya da ananın karnından daha dar, anladığın yok. Ahirete gidince onu da anlayacaksın. Burayı da geniş zannediyorsun Siz de burayı da bayağı geniş zannediyorsunuz falan. E tabi bana da hoş geliyor. Ama ahirete gidip bu dünyada nasıl durmuşluk diyecek. Ben arada bunalıyorum zaten. Ama <gülüyor> gidemiyorum. Nereye gideceğim? <gülüyor> Bakıyorum göklere el Allah Allah diyorum. Ahireti de kitaptan okuyunca çok dar gelmeye başladı bana yani. Çok dar. Ana karnından beter ya. Ana karnında haberimiz yoktu. Boğuluyorum bazen. Zaten bulutlar da bastırıyor. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Bari çekilin de bir göğü görelim. Onlar da mübarek üst üste geliyor. Zulumatun bazı, bazı karanlıklar üst üste biniyor. Ondan sonra off, nefesim kesiliyor dünyada ya. Sizin nasıl durun? Sizin şey nefesiniz yer halı açık. Ha bilmiyorum. Benimki böyle şey değil. Dar Daralıyorum ha. Bu ne küçük yer ya? Ne tarbiye? <gülüyor> Allah Allah. Ardolsun. Gelin cennete diyor Allah. enleri Eni yerlerle gökler kadar. Sana bir Müslümana diyor o kadar yer vereceğim yedi kat gökleri yan yana koy. Yedi kat yerleri de yan yana koy. 14 katı yan yana koy. Hepsi kadar sırf sana vereceğim. Bir Müslümanın cennetin eni o kadar diyor. Boyunu sen hesap et diyor. Kur'an söylüyor bunu. E şimdi bunu duyduğun zaman burada da hakikaten nefesim tıkanmaya başladı yani. Bu neresi buraya? Ama geldik bir defa. İmtihan Rabbimizi tanımadan erirsek, yanmışık. Ondan sonra cehennem'in dar yerlerine gidersen فِذَا اُلْقُوْ مِنَا مَكَانًا Dar yerlere atıldıkları zaman cehennemde mukarraniyiz. Bir de şeytanlarla seni zincire bağlamış. Hangi şeytanla keyif yaptınsa onunla da seni zincire bağlıyor. Orada şeytan da gözüküyor zaten. دَعَهُنَا <gülüyor> لِكَسِبُرَ Ölüm neredesin gel diye. Başlarsın bağırma, ölümünü arama ama ölmek yok, çıkmakta yok. Onun için Cehennemde dar yerlere diyor, nasıl çivi böyle şuraya sokarken girer mi kafasına vurmadan ve vura vura vura sokuyor, cehennemde de öyle dar yere adamı hem ateşin içinde hem de mıhlıyorlar böyle dar, o esas darlık orası da ama cennete gidene ne genişlik var ya, ne ferahlık var ya ne işimiz var ya böyle bozuk bozuk itikadlarla Rabbimizi güzel tanıyalım, cenneti kazanalım ya geldik buraya yediriyor içiriyor bizi Ne azıyoruz, kuturuyoruz, Allah'ı tanımıyoruz ya. Celle şanuhu Celle Celaluhu. Şimdi arşı niye kalk etti? Şimdi biz neye bakıyoruz? Adamın malına, mülküne, şusuna, busuna. Çok zengin, çok zengin, çok zengin diyorlar. Bir de geliyoruz, 300 metre yerde oturuyor. Bu mu çok zengin diyor. Öyle mi? Adam birbirine bakıyor bin metre yeri var, aa falan. Bir de kız ne ya bin metre? Adam diyor, benim on bin metre yerim var. Öbür diyor, aa yüz bin. Bilmem ne bilmem ne ağasına göre, paçasına göre değişiyor tabi malı mülkü değil mi? Biz neden anlarız? Binanın büyüklüğünden anlarız, mücevherin pahalılığından biz ondan anlıyoruz. Mevla da buyuruyor ki, benim bir arşım var, gökler yerler kürsünün yanında halka etmez, kürsü de bu arşın yanında halka etmez diyor. Ama ben buna muhtaç değilim çünkü bu yoktu ben bunu var ettim diyor. Ama ben buna ululuk verdim diyor, şeref verdim bu arşa diyor. Arş taht taht. Taht var ya taht. Ha ama Mevla oturmaktan münezzeh. Sadece onu yarattı ki mahlukatın en büyüğü odur. Sahibinin azametine delalet etsin diye. Kurban olduğum Celle Celal. Arşın 360 tane sütunu var. 360. Yani böyle bir şey yapılırsa 360 direkli bir şey yapmakta fayda var. Teberrüken yani 360 direkli yapılabilir mi öyle bir şey mescit camikü. Yapılabilir ufukumuz geniş olsun. Şey şun ev kaime işte. Bu direkt kaime şöyle var işte. Burada var 3-4 tane. Arşta var 360 sütun. Beynekülli Kaime'den Mesrutukam semtam. Bunu da bir şehirlerden okuyorum. Metinde geçmiyor. İki direk arasında ne kadar mesafe var? Direkten direğe 500 senelik mesafe. 360'la çarpacaksınız 500 seneyi. Bu da lirra ki mücid çok atlı giden, en hızlı koşturan için en hızlı, atın en hızlı koşanından hesap yap 500 senede, şu direkten kalkan, şu direğe gelin aş böyle bir yer Allah ulu diyor ki, Kerim diyor, boşuna demiyor Celle Celal وَاَنَّةْ سَمَاوَاتْ وَاَرْضِينَ وَاَلْقُرْشِ اِذَا مُتَّ قُلُّ ذَا الْبَعْضُ اِلَىٓا جَمْبَعْضُ Yedi kat gölleri yan yana koysan yedi kat gökleri yayına koysan Kürsüyü de onların, kürsü onların hepsini kaplamış. Onu da onların yanına koysan, hepsini yan yana koysan, yekun fi ki halkatim mulkatin fi felat. Ne gibi olur? Koca bir çöl ve sahra içine ne yaptın? Bir tane misket attın. O orada nasıl kalırsa, arşın yanında hepsi o kadar küçük kalır. Fel malikulumu alikul kul şey. Arşın maliki ne demek? Her şeyin sahibi demek. Ona malikse Her şey ona aittir demek. Ve mülkü azam celâleten min krişe. Onun mülkü her şeyin mülkünden daha celaletli daha yüce demek. El-mecid. Kadri kıymeti yüce demek. Zaten allah Teala, şimdi mecid kelimesi, Arapça'da mecid. Mecid de ondan geliyor Sıfatı-ı Mecid kelimesi, genişlik anlamında, üstünlük anlamında, mükemmellik anlamında, çokluk anlamında, lügat manası budur. Arşa delalet ediyorsa... Meçid sahibi şu genişliğe bak. E Allah'ımız Mecid'dir. Zaten isim-i şeriflerindendir. Allah'ımız Mecid'dir. E zaten Allah Teala e, Kur'an-ı Kerim'de de ve innallahi mus'un e, biz genişleticileriz de buyuruyor. Ondan sonra Allah'ımızın sıfatlarında da dedi Elvasiu. Vasiu ne demek? Her bakımdan geniş. Her imkanı geniş, her sıfatı geniş, müsaad Vüsat-ı lâ Allah-u Teala hakkında genişlik diye bir şey bizim anladığımız gibi enine boyuna düşünülmez. Yani imkanlar manasında, kudret manasında, güç manasında sınırsız vüsat var. Geri kalan her şey mahluktur. Her mahlukunda sınır vardır. Arş da olsan sınırı var mı? Arş da olsa yaratılmış mı? Mesafesi var mı? Metrekaresi var mı? Alemleri kaplasa da metrekaresi var. Onun için bu Allah-u Teala'ya mahal olabilir mi? Haşa ve kella. Allah-u Teala... Hiçbir şey hulul etmez. Hiçbir şeyde Allah-u Teala'ya mahal olamaz. Böylece efendim ama tabi arştan büyük bir şey var. Arştan büyük bir şey var. Tasavvufçular onda söylüyor. Arştan büyük ne var? Kalp var. Ma ve sani ve la semai velâ kim ve sani Göklerim, yerlerim alamadı beni. Mümin kulumun kalbi aldı beni diye. Buradaki kalpten ruhu kastediyor. Onun için ruh mekansızlık üzere yaratılmış. Rüyada nerelere geziyorsunuz? Hiç bilet almadan. Ruh mekanla mukayyet değil. Oturduğunuz yerde de şu anda siz neler düşünüyorsunuz? Tabii hoca çok uzattı düşünüyorsunuz. Onun farkındayım. <gülüyor> Efendim, neler neler geçiyor aklınızdan? Şurada bir saat, iki saatte Kim bilir 40-50 senelik hayatınızı gözden geçirdiniz. Efendim neler oldu, neler bitti? Aklına gelmeyenler başınıza gelmiştir. Ha! Çünkü kalp ve ruh ne yapamaz? Bir mekanla sınırlı kalmaz. Mekan bedenle alakalıdır. Mekan bedeni sınırlar. Bak ben buraya girdim. Şimdi burası beni bir sınırladı. Ama benim ruhumu burası sınırlayabilir mi? Sınırlayamaz. Ben burada durun, bir murakabeye dalabilirim. İstersem arşa çıkabilir ruhum. Göklere gidebilir ruhum. Öyle mi? Gidebilir. O hikem-i atâiyyede ibn-i ne diyor? وَسْيَعَكَ الْكَوْنْ مُنْحَيْتِ فُجُسْمٰنِيَتِكْ وَلَمْ اَسْيَعَكَ مُنْحَيْتِ فُجُبُوتِ فُجُسْمٰنِيَتِكْ İbn-i atâillâ, hikem ne diyor şeyler? Seni diyor âlem kapladı ama cismin itibariyle kapladı. Yoksa ruhun itibariyle âlemler seni kaplayamaz. Yani Hz. Ali Efendimiz ne diyor? تَعْسَبُ أَنَّكَ Cernun sagirun ve fiken taval ekber. Kendini küçücük bir metre, 2 metre, 60 kilo, 70 kilo bir şey zannediyorsun. Halbuki en büyük alemler senin içinde dürülmüştür. Çünkü neden sana bir kalp vermiş? Mümin kulumun kalbi alır ben. Neden? Allah mekansız, kalp de mekansız Mevlasını bulur. Ama bedenle alemlere baksan ne arş Allah Teala'yı bulabilir, ne kürsü Allah Teala'yı. Allah Teala hepsini bulur. Yaratır. Yoktan yaratmış. Onun için Kalbin böyle bir özelliği vardır. Allah Teala manevi kalbe sahip olanlardan eylesin. Vel <gülüyor> bads-i <gülüyor> Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki Celle şanuhu Celle celaluhu bads-i sahibidir. Yani şiddetli yakalama. Bu da Allah'ımızın sıfatlarındandır. Yani intikamı çok süratlidir. Allah düşmanlarından intikam almaya efendim, kararlıdır ve almaktadır ve alacaktır. Nebûres taîdu vleynnebât şarabbike leşedîd Şüphesiz Rabbinin şiddetli kavrayışı yakalaması, haşa Mevlan bizim gibi yakalaması, tutması, haşa, uzuv yok. Ama yakalaması ne demek? İntikam alması. Nedir? Elbette çok şiddetlidir. Onun için bütün hamdler kime mahsustur? Yoktan yaratan, tekrar iade edecek olan, arşın sahibi, ululuk sahibi olan, her dilediğini istediği zaman istediği şekilde yapan ve şiddetli intikam sahibi olan Allah'u u Teala'ya mahsustur Rabbimizden konuştuk bir şeyler değil mi? Zikir oldu mu? Zikirlerin en büyüğü oldu mu? Zikirlerinin en fazlaletlisi marifetullah'tır. Allah'ı bilmekten büyük zikir yoktur. Sabaha kadar Allah desen ama Allah gökte desen inansan haşa Allah'a zikretmedin, Allah'ı inkar ettin. Ama şurada oturduğun iki saat, üç saat, belki bir kere dilinden Allah demesen madem Allah'tan bahsedip O'nun yüceliğini anlattık, dinledik o zaman ne oldu? Hakiki zikir oldu. Çünkü zikir nedir? Allah'ını bilmektir, hatırlamaktır. ne göre hatırlayacaksın? Bilgine göre hatırlayacaksın. Bilmeden neyi hatırlayacaksın? Allah muhafaza şekil verirsin, cismiyet verirsin, mekan istat edersin, Allah'tan bahsedersin ama milleti de dinden edersin. Onun için mesele Allah'ı kendisini tarif ettiği şekilde büyüklerin Kur'an ve hadisten anladığı şekilde el üstnete göre anlayıp anlatmak Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin, Amin kardeşlerim.